Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı 24 Kasım Perşembe saatler 11'i gösteriyor. Açık radyodasınız, Yeşil Bülten programını dinliyorsunuz. Ben Utkuzarı, teknik masada Selahattin Çolak. Bu haftanın Yeşil Bülteni için radyolarınıza misafir değerli dinleyenler. Hızla bir gündem'i yine aktaralım. Gündem zira pek yoğun değildi. Geçen hafta da bir önceki programımız olan Ekonomi Ekoloji ile birlikte bir ortak yayın yapmış Maraşlı. ...uzun uzadıya değerlendirmiştik. Marrakeş yine gündemdeki yerini korudu. Birleşmiş Milletler 22. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi... ...Taraflar Konferansı kısaca COP22'den bahsediyoruz. Marrakeş pek çok açıdan gündemde oldu... ...sürdüğü vakit boyunca. Lakin aslında her ne kadar bir kazanım olduğu üzerinden konuşulsa da... ...Marrakeş seçimine damga vuran... Trump, Marrakeş'te e, konferansa damga vuran Trump'ın ABD seçimine kazanmış olmasıydı ki kendisi bir iklim değişikliği reddedicisi diyelim. Ve e, aslında tüm bu sebepler Paris'ten sonra bir ivme bekleyen devletlerin iklim değişikliği mücadele stratejisi açısından soru işaretleri yaratmadı değil. Sadece bu kadar tutalım bunu. Bir de Yine dünyadan bir gündem aktaralım sizlere. Zira Türkiye'deki belki de olağanüstü hal şartları diyelim yahut mevcut durum diyelim her nasıl tarif edersek çevre ve ekoloji mücadelesi açısından biraz durgun deniz havası yaratıyor şu sıralarda. Ama Tanıdık görüntüler vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde yerli halkın kutsal alanlarına zarar vereceği ve Misuri Nehri'nin içme suyunu kirleteceği gerekçesiyle 3.8 milyar dolarlık boru hattı projesine karşı çıkıyor. Yerli halk ve yaşam savunucuları Nisan'dan beri direniş devam ediyor. Geçtiğimiz pazarda Kuzey Dakota'da bulunan bir köprü üzerindeki barikatı aşmak isteyen yaşam savunucuları... Ha? Polisin çok sert müdahalesi oldu, 17 kişi hastaneye kaldırıldı, Ku direniş başladı. Günden beri hep Türkiye'deki gezi isyanının o çıkışına benzer sahneler gördüğümüzü söylüyoruz buradan. Gelelim temel gündemimize bugünkü ve konuğumuzu da sizlere hemen tanıtayım. Bir Gün Gazetesi'nden Özgür Gürbüz, gazeteci Özgür Gürbüz burada. Merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, gündemimizde ne derseniz aslında e, Özgür Gürbüz'ün çok sıkı bir gazetecilik refleksiyle bence e, sosyal medya üzerinden duyurduğu... ...bugün e, sevinerek gördük ki Cumhuriyet Gazetesi'nde de bir haber olmuş. Onun dışında zaten bu konularda hassasiyetiyle bilinen pek çok e, internet sitesinde haber olmuştu onu ancak yaygınlaşması pek mümkün olmadı. Konu ne? akuyda da kullanılması düşünülen reaktör... VVR 1200 serisi bir reaktör bu kendisi ve deneme çalışmaları Rusya Novovoronez'deki deneme çalışmalarında bir arıza meydana geldi. Arızayı ve içeriğini konuşacağız ama belki en vurucu taraflarından biri Akkuyu'da kullanılması düşünüldüğünü söylemiştik. Ama bu kaza mesela 6 gün sonra duyuruldu ki bu bir gizleme ve ne yazık ki akıllara Çernobil'i getiriveren bir e, durum oldu. Tabii bununla birlikte şu parantezde de açayım ve hemen e, Özgür e döneyim. Türkiye'nin de bu aralar katılmak noktasında bir heves sergilediği Şangay Beşlisi, Şangay İşbirliği Örgütü diyelim. Rusya önemli aktörü bu Beşli'nin, bu örgütün. Bir diğer önemli aktörü de Çin. Türkiye o örgütte, Şangay İşbirliği Örgütü'nde Enerji Kulübü'nün 2017 dönem başkanlığını üstlendi. Bu şöyle ilginç bir konu. Örgütte ilk kez üyeler dışında bir ülke dönem başkanlığı alıyor. Bu anlamda Şangay Beşlisi'nin Türkiye'yi memnuniyetle karşılayabileceği sonucu çıkabilir. Bir de tabii diğer nükleer gündemler var. Onları Özgür Gürbüz'de konuşacağız. Öncelikle bu duymayan, dinleyenlerimiz vardır belki diye düşünerek. Bu arıza, bu kaza ne anlama... ...geliyor, ne anlamalı buradan... ...Türkiye'yi neden ilgilendiriyor bu konu... ...belki onu bir kısaca anlatmak lazım... ...Özgür Gürbüz. Evet, bu Akkuyu... ...Mersin Akkuyu'da kurulması düşünülen... ...istenilen nükleer santral gündeme geldiğinde... ...ve Rusya ile anlaşma yapıldıktan sonra... E, ...bir ilginç bir... ...durum ortaya çıkmıştı. Rusya dedi ki... ...biz bu nükleer santralde... ...Akkuyu'daki nükleer santralde... VVER 1200 tipi... ...reaktör kullanacağız, dört tane bundan kuracağız... ...dedi. Ve o zaman tabii insanlar... Ve özellikle de nükleer karşıları ciddi eleştirilerde bulundular. Çünkü bütün bu nükleer süreç öncesinde Türkiye Atom Inersi Kurumu dahil herkes biz denenmiş teknoloji kullanacağız. Merak etmeyin kendini ispatlamış bir nükleer reaktör seçeceğiz hakkı için diyordu. Halbuki VVR 1200'ün en büyük özelliği özellikle Türkiye'de ilk gündeme geldiğinde dünyada bir çalışmış bir saat çalışmış bir nükleer reaktör değildi. Yani Rusya'nın daha önceki modelini geliştirerek ortaya çıkardığı yepyeni bir reaktördü. O yüzden de haklı olarak nükleer karşıtları buna itiraz ettiler. Hani denenmiş reaktör kullanacaksınız? Burası tamamen bir deneme tahtası oluyor dediler. Ve bizde Rusya uçak krizi vesaire ekonomik kriz girdiği için biliyorsunuz nükleer santral projesi Hilmi Güler ilk telaffuz ettiğinde yıl 2004. Şu anda 2016'yı. Pek Türkiye'de bunlar konuşulmuyor ama 12 yıldır aslında e, ilerlememiş yerinde sayan bir proje var. Ne oldu? Bir anlaşma oldu. İnşaat alanı... Harfiyat, harfiyatlar falan oldu ama aslında ilk söyle, söylemlere bakarsanız 4 senede, 6 senede bu işi yaparız deniyordu. Olmadı bunlar tabii. Şimdi buradaki mesele şu. Bu süre geçti ve ilk Türkiye'de belki denenmesi düşündüğü, işte bu uçak krizi falan vesaireyle atlattığımız bu nükleer reaktör tipi VVR-1200 o sırada, o esnada Rusya'da inşa edildi. Kendi ülkesinde de çünkü inşaat devam ediyordu ve Ağustos ayında e, şebekeye bağlandı. E, Ekim'in 27'sinde de yanlış hatırlamıyorsam tarihi e, Rusya bu reaktörü yüzde yüz kapasiteye çıkardı. Yani tam kapasite denemeye başladı. İlk kez deneniyordu yani. İlk kez aynen. E, i̇ki hafta sonra ise bu sefer bir arıza meydana geldi. Elektrik jeneratöründe kısa devre oldu ve acilen reaktör devreden çıkarıldı. İşin en kötü tarafı sen de programın başında belirttin. Altı gün sonra bunu dünya duydu. Bir söylenti halinde ben nükleer karşıtı yayınları takip ediyorum. Kaza olmuş mu diye birbirine soran nükleer karşıtları vardı. Hani bir şey mi oldu diye. Ve sonra altı gün sonra bunun haber ortaya çıktı. Zaten yalanlanmadı da Rusya Hı. tarafından. Veya Türkiye'de işte Akkuy'un EGS'e biliyorsunuz bir şirketi var. Rus ile şirketinin burada kurduğu. Onlardan da hiçbir açıklama gelmedi şu ana kadar. Bir arıza olduğu kesin. Hani bu bir patlama, kaza mı? Aslında o kadarını öyle bilmiyoruz. Ama bir arıza olduğu, santralin durduğu belli. Bu da neyi gösteriyor? Tam da Türkiye'deki nükleer karşıtların itirazlarının haklı olduğunu gösteriyor. Bakın denenmemiş bir reaktör kullanıyordunuz. Kullanmak istiyorsunuz Türkiye'de. Bunun daha hani bırakın bir saati, on saati. Belki on yıl, beş yıl çalışması lazım ki rüştünü ispatlasın. Bu olmayan bir reaktörü hem de... ...denenmiş reaktör kullanacağız diyerek... ...denenmiş teknoloji kullanacağız diyerek... ...Akkuyu'ya, Mersin'e... E, ...kurma yolunda bir adım attı. Türk deneme de bu herhalde kasıt değil mi? Bu Şu an bu Rusya'daki şehirde süren deneme. Aslında o yani reaktör... ...faaliyete geçti ve çalışacak. Ama tabii ki ilk kez bu... vver 1200'ü gördüğü için... ...dünya merakla bakıyor. Burada da tabii önemli bir şey var. Rusya bu reaktörü... ...her yeni gittiği... ...ülkeye kurmak için pazarlıyor. Yani... İşte Vietnam'da, e, Güney Afrika'da, Macaristan'da hep bu reaktörü öne çıkardı. Çünkü neden? Bu reaktör sınıfın en iyisiydi. Üçüncü jenerasyon artı dediğimiz... E, ...yani dünyadaki en iyi, en korumalı, en güvenli reaktör diye... ...Rusların övünerek piyasaya sur, su, su, sunduğu yeni reaktör tipiydi. Ama daha ikinci haftasında bu arızanın meydana gelmesi, reaktörün kapatılması... İşte kocaman soru işaretini daha da bir kocaman hale getirdi. Şimdi tabii Türkiye hükümetinin, işte Enerji Bakanlığı'nın bu sorulara yanıt vermesi lazım. Sinop, Mersin, deneme tahtası Neden Sinop diyorum? Sinop'ta da benzer bir durum var. O da ilginç. Atmaya bir reaktörü, Fransızların geliştirdiği bir reaktörü Sinop için kullanacaklarını söylediler. Onun da dünyada çalışmışı yok. Şu anda daha prototip. Bu reaktörü geliştiriyor Fransa ve belki de ilk kullanacağı yer, yani durdurulamazsa bu projeler, Sinop olacak yani tamamen Türkiye e, büyük nükleer şirketlerin yeni reaktörlerini kullandığı, e, denediği bir tabiri caizse bir deneme tahtası, bir kobay ülke olmaya doğru gidiyor. Bütün itirazdır arahemen. Bu e, kobay ülke olma durumundan e, yakın zamanda Güney Afrika biraz vazgeçti. Erteledi, öteledi gibi değil mi durumu? 2023'e kadar teklif alacağım dedi ki bahsettiğiniz bu iki şirkette. Hem Rosatom hem de e, Fransız şirketi... E, ...Güney Afrika'daki bu santraller, nükleer santrallere talip gözüküyorlardı. Ama şu an için sanıyorum... E, ...Güney Afrika bir süreliğine de olsa en azından bu defteri kapatmış gibi evet, gözüküyor. 2000, 2037'de gibi. faaliyete geçmesi ben evet. uygun olur dedi. Ya bu aslında tamamen belki nükleerden çıkış. Yani... Bir bakalım dedi 20 yıl yani bu iş nereye gidiyor değil Ay, mi? Pazarda evet. bir risk gördü büyük ihtimalle bir de. Evet aslında şimdi... Şimdi öbür tarafını konuşmak evet. lazım. Hani bir taraftan bu nükleer santralin güvenli olmadığını defalarca söylüyoruz. Dünya üç tane büyük kaza gördü. Hem de dünyada teknoloji açısından üç tane hani örnek gösterebiliriz ülkede. Amerika'da, Japonya'da, Rusya'da. Yani eski adı, daha doğrusu Sovyetler Birliği'nde e, üç büyük kaza gördü. Ardından bu reaktörlerle yeni geliştirilen reaktörlerle ilgili bir sürü soru işareti var. İşte Ruslarınkini demin anlattık. Fransızların Finlandiya'da kurduğu reaktörle tasarımda hata oldu. İnşaat neredeyse 10 senedir bitirlemiyor, yeniden başladılar ve maliyeti 8 milyar avroları buldu bir reaktörün, yani inanılmaz bir rakam. Fiyatlar da çok yükseldi bu yüzden nükleer reaktör. Güney Afrika'nın aslında arka kararına kaza bu var, pahalı. Yani nükleer santral artık çok pahalıya geliyor. İşte siz tsunami'den koruyacaksınız, depremden koruyacaksınız, terör saldırısından koruyacaksınız derken derken nükleer santrallerin Yapım maliyetleri inanılmaz yüksek fiyatlara çıktı. Bir bakıyorsunuz ki güneş, rüzgar... ...veya yenilenebilir enerjinin başka e, kaynakları... ...ondan çok daha ucuza mal edilebiliyor. 2037 kararda biraz onu gösteriyor. Yani 2037'de artık nükleer kalır mı, kalmaz mı... ...bir seçenek olur mu göreceğiz. Tek tabii Güney Afrika değil. Yani Vietnam da Rusya ile anlaşmayı hı. iptal etti. Ve açıklamasında yenilenebilir yenileme enerjiye... ...hatta ucuz kömüre döndüklerini hı hı. söyledi. Evet. Rusya devamlı bu pazarı kaybediyor. İşin bir başka tarafı da Rusya ile ilgili. E, Rusya'nın parası yok artık. E, Türkiye'deki model de biliyorsunuz e, yap işlet modeli. Yani 20 25 milyar şu anda nereden baksanız 24-25 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz Akkuya için. Bu paranın hepsini Rusya verecekti. Daha sonra Türkiye'nin verdiği elektrikteki alım garantisiyle e, parayı geri çıkaracaktı. 15 yıllık bir alım garantisi vermiştik. Ama Rusya şu anda ...açıkçası o parayı bulamıyor. Bulamadığı için de... E, ...Santral'in yüzde kırk hissesini... E, ...Türkiye'deki şirketlere... ...satmaya çalışıyor. Şu anda gündemde, lobide... E, ...şey e, kulislerde geçen... ...ad da Cengiz Holding... ...Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat. Bunları da hepimiz çok yakından... ...tanıyoruz. Yani Cengiz Holding'in... Limak çıktı o gruptan. Evet şu anda duyuyor. duyduğumuz bunlar. Kolin'i... ...Yırca'dan biliyorsunuz. Bir yani. gecede 6000 bin tane zeytin ağacı e, kesmiş termik santral için bir firma. Yani çevreye ne kadar önem verdiğini görüyorsunuz. Kalyon inşaatı Cengiz işte üçüncü havalimanından, Artvin'den biliyorsunuz. Başka Cengiz Holding tabii <gülüyor> başka, başka şeylerden şeyler dolayı de, da biliyorsunuz. Onları söylemeyelim artık herkes e, duydu. Şimdi bu firmalar sicili çevre suçlarıyla dolu bence olan bu firmalar şimdi Akku'yu nükleer santral işine giriyor. Evet. Onlar da tabii bu 11-12 milyar doları bulabilir mi? O da büyük soru işareti. Burada Şangay beşlisi konusunu açmamın sebebi de aslında tam buraya geldiğimizde biraz konuşmaktı. Özgür gürümüz. Ee, Çin şimdi karşımıza bir alternatif kredi kaynağı olarak çıkıyor. Gazprom'a ciddi bir kredi verdi geçtiğimiz dönemlerde. Ee, şimdi Rusya evet maddi sıkıntı var. Türkiye'nin de e, ekonomik boğazına çare olarak döndüğü yer... ...Şangay Beşlisi ya da Şangay İşbirliği Örgütü. Oradaki açık ki bir taraftan nüfuz itibariyle belki Rusya daha önde olabilir ama... ...ekonomik güç itibariyle Çin inanılmaz bir güç şu anda dünya açısından da. O örgüt, o işbirliği, o çevre içinde bulunmak Türkiye açısından... ...nükleeri daha ciddi bir ihtimal haline getiriyor sanıyorum değil mi? Şimdi şöyle evet... E... O Şanga işbirliği Örgütü içerisinde elinde parası olan, hani çok basitleştirirsem bir tek ülke var neredeyse şu anda Çin. Ee, ve enerji konusunda da Çin'in işte kömür santralleri olsun, nükleer olsun, e, eldeki teknolojisini başka ülkelere satma konusunda hevesli olduğunu biliyoruz. Ama Çin'in e, şu anda elindeki nükleer teknoloji satabileceği nükleer teknoloji Westinghouse'la yaptığı e, bir teknoloji. Yani onlarla işbirliği içindeler. O yüzden de... Akkuyu projesine Rusya'yla dahil olmaları pek olası gözükmüyor. Onlar daha çok üçüncü nükleer santral için konuşulan Hı -hı. ülke gibi Hı -hı. gözüküyor. Ee, Türkiye'de şu, tabii şu durum belli değil. Sinop'ta Fransa ve Japonya var. Avrupa Birliği ilişkileri yüzünden Fransa ile ilişkilerin ne olacağı belli değil. Ee, Japonya'nın da zaten... Batı bloğunda olduğunu söyleyebiliriz. Batı bloğunda evet, evet. olduğunu düşünebilirsiniz. Hele Şangay'a girerseniz yani Japonya ile karşı karşıyasınız demektir. Ee, orada... Sinop'ta böyle bir sorun var. Akkuyu'da Rusça ile ilgili bir sorun var. Para bulamamak gibi bir sorun var. E, üçüncü nükleer reaktör bu aradan çıkar mı? Çin'in desteğiyle başka bir yere bir anda bir reaktör görüp bir iki projenin önüne geçer mi? Bunu bilmiyoruz, göreceğiz. Ama Çin'in tabii Türkiye'de yatırımlarını arttırma konusunda hevesli olduğunu çok net söyleyebiliriz. E, ama onların dünyadaki yani nükleer konusundaki dışa ihraç açısından bakarsak bir tek örnekleri Pakistan açıkçası. Türkiye eğer birazcık bu işi ciddiye alsaydı tahminen bu, bu seçenekten bahsetmezdik. Ama Türkiye'nin güvenlik kriterleri, işte denenmişlik, e, hassasiyeti konusunda bayağı bir sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. O yüzden de kim en iyi fiyatı nükleer verirse sanki e, biz bunu yaparız gibi düşünüyor. E, ama bir şey var, yani bütün bunlardan, politikadan e, ayrı tutmamız gereken nükleerin pahalı olduğu gerçeği. Bakın Akkuyu'deki anlaşmada e, alım garantisi için verilen fiyat 12,35 dolar sent. Yani dedik ki biz Ruslara, siz bir santrali kurun, parasını verin. Biz sizin ürettiğiniz elektriği kilovat saat başına 12,35 dolar sent ödeyerek sizden alacağız dedik. Bu ne kadar pahalı? Şu anda Türkiye'deki elektrik piyasasındaki fiyat 5 dolar sent. Yani bunun iki, buç bir, iki buçuk katından bahsediyorsunuz. <Gülüyor> Bir de dolar zaten aldı başını gidiyor. Aynen. Doların da 3.40'a geldiğini düşünürseniz... ...bu anlaşma imzalandığında Rusya ile dolar 152 1.52'ydi. Yani oradan da inanılmaz bir zem. Yani çivisi çakılmamış nükleer santral... ...şu anda iki kat falan pahalıya geliyor Türkiye'ye. Yani ne iyi yatırım bir taraftan yatırımcı açısından düşündüğünüzde... ...daha çivisini çakmadan ikiye katladın yatırımı. Utku çok doğru bir yere bence. Değindin zaten Cengiz Kalyon'un hani... Bu kredi bulamama koşullarında işte Türkiye'nin kredi notu düşürülmüş, faizler artıyor. O yüzden de kredi faizleri artıyor. Bu koşulda bu işle ilgilenmelerin tek nedeninin inanılmaz bir e, getiri garantisi olması bu projenin. Çünkü 15 yıl siz e, nükleer santrardan üretecek elektriğin büyük bir bölümüne e, garanti vermişsiniz. Hem de öyle bir fiyattan veriyorsunuz ki piyasanın iki buçuk katından elektrik satacak bu şirket. Alım garantisi de verdiğiniz ister al ister alma ödüyorsunuz parayı. Bir tek bence zaten motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Ama o kadar Şirketlerin... parayı bulmak konusunda ciddi sorunlar yaşayacak. Aynen Türkiye'de böyle bir sorun var. İkincisi Türkiye'nin elektrik ihtiyacı ve talebi de artmıyor. Yani hükümetin bütün projeksiyonları yaklaşık dört yılda sınıfta kalıyor. Hı. Onlar çünkü yüzde yedi ekonominin büyümesine dayalı projeksiyonlar yapmışlardı. Abartılı. Enerji verimli ve tasarrufu konusunda hiç çaba sarf etmiyorlar. Satacağız diyor elektriği Türkiye. Çevirecek. Bu fiyattan satamazlar satacakları fiyat bunun altında olacak, alacaklarında. Aynen. Yani, yani şu anda komşulardaki hangi, hangi ülkeye gitseniz e, size 5 dolardan, 6 dolardan yani işte ithal kömür getirip Türkiye'de yakın maliyeti 5 dolar, 6 dolar sente çıkıyor. Hı -hı. Ya Bunda yarışamazsınız ki. Türkiye'nin zaten çevre kıstası yok. Hani kömür mü yakayım, nükleer mi hiç umurunda bile değil. Daha da başka bir örnek vereyim. Türkiye şu anda rüzgar santrallerine alım garantisi de veriyor. Oradan üretilen aynı elektrik, yani aynı ee, bir kilovat saatine 7,3 dolar sent veriyorsunuz. Ama nükleere 12,35 dolar sent veriyorsunuz ki yıllarca nükleerin ucuz olduğunu anlattılar bize. Bir anda fiyatlar ortaya çıkınca e, her şey aslında gözler önüne serildi görmek isteyene. Bu yüzden de hani nükleerden aldığınız elektriği dışarı satmak falan mümkün değil. bunu En fazla bunun acısını bizden hmm. elektriğe zam yaparak hmm. çıkartabilirler. Ama bu da tabii e, hazinenin ...buna ne kadar tahammül edeceği bence bir soru işareti. Hazine bu yükün altına girer mi? Ee, önünü göremediği... ...işte elektrik talebinin artmadığı... ...elektrik talebi artmazsa fiyat da artmayacak çünkü. Ee, bir, bir durumda bu işleri... ...sadece birkaç şirket etsin diye... E, ...hani ülkeyi batırma adına... ...kabul eder mi? Bence orada ciddi soru işaretleri var. Hani Türkiye'nin çözmek, çözmek zorunda olduğu şey... ...işte Çin mi olsun... ...Rusya mı olsun... ...parayı nereden bulurumdan çok... Bu fiyatlarla nükleerde ısrar etmeli mi etmemeli mi? Asıl hükümetin bu soruya yanıtlar. Cayma bedeli ne olur Türkiye'nin buradan? Peki bir anlaşmada o konuyla ilgili açık bir madde var mı? Ee, orada tahkim yolu Hı. gözüküyor. Şimdi orası da bir muamma. Yani bu özellikle Rusya olunca işte işler biraz değişiyor. Ee, mesela Bulgaristan'da, Bulgaristan Rus nükleer reaktöründen vazgeçti. Yani daha doğrusu nükleer santral projesini e, rafa kaldırdı ve bir milyar dolara yakın bir tazminat ödedi. Rusya'ya. Ama e, son seçimlerden önceki konuşmaları hatırlayın. Daha doğrusu uçak kriziyle beraber gündeme çıkan açıklamaları, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın işte 2-3 milyar dolar harcadığını projeye, bu yüzden vazgeçemeyeceğini söylemişti. Ortada hiçbir şey yok. 2-3 milyar dolar nereye gitti bilmiyoruz. Yani Akku'ya giden görüyor. Düzleştirilmiş bir zemin var. Bir çed raporu var. Hani 2-3 milyar dolar tutmaz ama reklam kampanyaları akla geliyor tabii. Yeraltına bir sistem yani kurulacaktı. Başlayan inşaatı oydu. O ne aşamada? Atar? Deniz şeyi Cengiz yine evet. holdingini yaptı. Ama bunların hiçbirisi 3 milyar dolar falan etmez. Evet. Ee, ya reklam kampanyasında ciddi para harcadı firma. Hı -hı. Ve niye harcadı bunu seçimden önce yapmıştı hatırlarsan. Ee, acaba öyle bir ilişki mi var? Hı -hı. Ee, ne, nedir bu iş? Şirketi bir zaman açıklamadı ne kadar para verdiğini. Şeffaflık konusunda... ...sınıfta kalmış durumdalar. Zaten o şeffaflık derdine birazcık... E, ...Türkiye'de Şangay'a doğru... ...çeviriyor gibi dümeni. Yani Tahmin, politik açıdan. Tahmine. Yani bu iptal konusu gündeme gelirse. Normal koşullarda tahkime gidebilir, tahkimde de işte masraflar konuşulur ama bu hiçbir şey belli değil. O da gündeme ee, gelecek gibi durmuyor peki aslında yani biz bu ihtimali bir konuşalım, dinleyenlerimizle paylaşalım istedim ama şu anda e, o ihtimal yok gibi ama eninde sonunda olacak sanıyorum. Çünkü anlaşılan o ki hazinede bir de bir taraftan o kadar çok yük var ki e, özgür gürbüz, yanlış yatırımlar sonucu bu Osman Gazi köprüsünün yüküne de benzemez. Çok daha ağır büyük bu bahsedilen evet. e, büyük bitmeye kaldıramayacak bu hazine, Yani sırtlamaya kalksa bile altında ezileceği büyükten bahsediyoruz. Elektrik odası hesap yapmıştı, bu alım garantisiyle verilecek paranın 50-70 milyar dolar arası bir şeyden bahsediyoruz, yani hmm. <gülüyor> alacağınız hmm. ödeceğiniz paradan. Burada iptal konusunda ama şöyle bir şey var, yani insanlar bazen korkuyorlar ya bunun işte tahazmet öderiz vesaire diye daha şu anda ÇED raporu süreci bitmemiş bir nükleer e, santralden bahsediyoruz yani. Aslında davalık olduğu için söylüyorum bunu yani davalar var. İstenirse Türkiye bin tane bahane bularak <gülüyor> bu nükleer santralin güvenlik şartlarının uygun olmadığını söyleyerek... ...veya Rusya'yla o malum garip ilişkilerini öne çıkartarak bir şekilde bunu anlaşma da girebilir. Yani bu sonuçta illa tahkime gidecek bir şey diyemeyiz. Belki de az bir tazminatla bu iş halledilebilir. Ee, bakarsınız Rusya'ya bir iki doğalgaz... Santrali verilir. Bu rahatlığı için zaten bir ışık yakıldı. Ya yani bunlar uluslararası pazarlıkta da bence halledilebilecek konular. Çünkü zaten bu nükleer mesele bizim gündemimiz... ...özellikle Rusya ile yapılan anlaşma öyle. Hani çok kitabına uygun... ...harf harfine e, her şeyin hani böyle uluslararası hukuka uygun şekilde gelmedi. Hı. Ortada ÇED e, halkın katılım toplantısı bile yok. Ben oradaydım. Tapkuyu'da. Evet. Hani toplantı falan yapılmadı ama... E, ...yapıldı gibi tutanak tutuldu. Ya yani bu nereden baksanız bu işler... E, halledilebilir. Çünkü bir garip bir ilişki var. Süremiz azaldı ama birkaç konuya daha hızla değinelim istiyorum Özgür düz. Onlardan biri de e, seninle yaptığımız bir yayındı. E, bu nükleer meselesi Akkuyu'daki mesele ilk çıktığında konuştuk. Ve bir nükleer silah ihtimali olabilir mi bu hevesin altında diye sormuştuk o zaman sana. YouTube'da çok izlenen bir video Bülten'in videoları içinde. Altına yapılan yorumlara bugün de bir döndüm baktım. Bir e, ...sana da bana da vatan haini diyorlar... Ee, ...neymiş e, Türkiye'de... ...herkesin varmış nükleer silahı... ...Türkiye'nin de olsunmuş bu işler... ...hani bu kadar kolay değil... Hani bu, ...bunu bir anda bırakalım... E, ...o yorumlara hani, en azından sadece bu kadar söylemiş olalım ama... E, bu nükleeri bu kadar pahalı ve büyük bir yük olmasına rağmen Türkiye'nin istiyor olmasının altında böyle bir heves de ee, hala yatıyor olabilir mi ya da yatıyor olabilir mi? Bence burada daha çok bir nükleer güç olmanın verdiği politik e, getiriler ön planda. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bir nükleer santral silah yapmak isteyen bir ülke olsanız bile gidip dört tane dev reaktörlü bir nükleer santral kurmazsınız. Bakın insanlar o kadar az bir şey biliyorlar ki... ...bu nükleer silah ve enerji konusunda... ...İsrail örneğin... hani ...herkes biliyor ki artık nükleer silah olduğunu kabul ediyor. Nükleer santrali olan bir ülke değil. Hmm. Bir deneme reaktöründen... ...bunları yaptılar. Yani siz nükleer silah yapmak istiyorsanız... ...bir kez her şeyden önce... ...dev gibi 25 milyar dolarlık bir tesis kurmanıza gerek yok. Daha küçük bir reaktörden... ...o gereken plütonyumu elde edebilirsiniz... ...veya uranyumu zenginleştirebilirsiniz... ...İran bir ara biliyorsunuz deniyordu. Şimdi... O yüzden bununla bunun ilgisi net olarak yok. Daha çok bence siyasi biz nükleer güç olacağız e, söyleminin etkisi var. İkincisi bir de başka bir şey vatan demişler madem onları da söyleyelim. O vatan haini dediğiniz kişi aslında 80 yılından sonra nükleer silahların yayılmasını önle, önleyen anlaşmaya imza atanlar o zaman. Yani bakın Türkiye nükleer silah yapmayacağını 1980 yılında 80'den sonra uluslararası anlaşmaya imza atarak Ta beyan evet. etmiş bir ülke. Evet. Yani bunu meclisten geçirmiş, imzayı atmış. Kimse bunun farkında bile değil. Yani Türkiye nükleasyonu zaten yapmayacak ve yapamaz şu koşullara. Bugün şu vesileyle konuştuk Özgür Gürbüz'de. VVR 1200 serisi reaktörde yaşanan arıza, bunun altı gün sonra duyurulması ve benzeri gelişmeler... Programın son bölümündeyiz. Bu noktada açarken söylediğimiz bir konuya da hızla değinelim istiyorum. Medya da sınıfta kalıyor bu meselelerde genelde Türkiye'de. Bunun ne kadar az haber olduğundan dert yanmıştık. E, bu denenen reaktör daha önce haber oldu. Onu da Özgür Gürbüz aktarsın bize nasıl bir haber oldu? E, hızlıca söyleyeyim birkaç kez basın gezileri sayesinde oraya giden gazetecilerin biraz da böyle reklam kokan haberlerine e, tanıklık etmiştik. 2012'de Hürriyet'e manşet olmuştu örneğin. Hürriyet gazetesine ve orada bu kaza yapan reaktör işte Akkuy'un ikizi olarak tanıtılmıştı. Ne kadar güvenli olduğu için de bir örnek var. O kadar komik bir diyalog var ki. Ee, nükleer santralin e, müdürü Petro işte gelen ekibe diyor ki bakın burası 136 metrelik baca var diyor. Geçen Mayıs ayında Türkiye Enerji Bakanlığı'ndan bir uzman heyet bizim inşaatı ziyarete gelmişti. İlk başta bizi soru yağmuruna tuttular. Ancak onları bacanın tepesine çıkardığımızda... ...bizim kullandığımız teknoloji hakkında hiçbir soru işaretleri kalmamıştı diyor. Yani 136 metre yukarı çıkınca nükleer santrenin ne kadar güvenli olduğunu anlamışlar. Atmakla tehdit etmiş olabilirler mi <gülüyor> acaba? Daha çok şey diyor, korkunuzu yenerseniz tepede müthiş manzara sizi bekliyor <gülüyor> demiş. Yani bir e, Türkiye'deki gazeteciler veya hatta onu da bıraktım... ...Enerji Bakanlığından uzman heyet nükleer santralin güvenli olup olmadığını anlamak için... ...136 metrelik bacaya çıkıyor, oradan bakıyor ve ikna oluyor. Olacak şey değil diyelim e, bu haberlerin yapıldığı basında ne yazık ki bu reaktörün e, arıza yaptığı haberi yapılmıyor diyelim bu sözlerle Aynen. noktalayalım özgürlüğümüz çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler bu haftada bitirelim Yeşil Bülten'i haftaya yine aynı saatte açık radyodayız.